No radio. Aşkarim Pollard's enerini mi atacık? Sesli meram başlıyor. çe Sesli Meram devam ediyor. Sesli Meram'dan herkese iyi akşamlar. Sevgili Muammer ve Aslan'ı biraz önce nihayetlendirdik. Gerilerde kalan programını Sesli Meram'a başladık. Yıkım kapının eşiğinden içeriye girmiş bir haldeyken yıkım bu kapının eşiğinden artık Çoktan ilerlemişken biz ne haldeyiz? Bunun derdiyle, bunun tasasıyla bir şeyleri konuşabilme gayretinin üzerinde şekillenen sesli meramda bu akşamda rotamıza devam edeceğiz. Bu akşamda kendi anarşist öfkemizin perspektifinden ya da kendi anarşizan bakışımızın perspektifinden bu ülkede neler oluyor, neler bitiyor buna dair bir şeyler anlatmaya gayret edeceğiz. Hazır eli sopallar ee, bakın ee, işte bundan sonra asar mıyız, keser miyiz göreceksiniz bahislerinin belediye otobüslerinde karşımıza çıkartıldığı ve bunu hani alenen çok da son derece rahat yani biz Osmanlı torunuyuz deyip de genelleştiren, genelleyen ve bununla gurur duyan insanların varlıklarıyla ortaya çıkartılan ve kendisini asla geri planda bırakmayan bir yıkımın tanıklarını yapıyoruz. Artık evet hayır bahsinler ötede çürüme, anılan ve vaat edilen değil, hayatımızı bizatihi kapsayan olmaya devam ediyor. Biraz önce ee, başka bir toplantıda olduğum için Muammer ile Aslan ne konuştular en ufak bir malumatım yok. Onları da yanlarımı prangaladım. En azından beni biraz dinlesinler diye ee, boğuluyoruz sevgili dinleyen. Şu anda olmakta olan 1915'in tamamen hani çok da kanlıya gitmeden kan dökerek değil en azından. Ama başka türlü şekillerde boğulmaya sevk ediliyoruz. Eksiliyoruz ve azalıyoruz sevgili dinleyen. Her defasında derdimizi tasamızı anlatmaya gayret ederken belki Neşemiz'den bahsederken eskiden anarşist Nevşe'den bahsederdim ben programın içerisinde ya da politikanın aslında bizi nasıl etkilediğinden bahsederdim. Şimdi sokakta sadece surat asan, nemrut bakışlarla birbirini kesen bu hain, bu vücudur bu gammaz, bu işte terörist, bu hain, bu bizden, bu değil bakışlarının karşılaştığı bir menzilin orta yerine düşüyoruz. Kimse kimsenin artık ne derdinde ne tasasında. Kimse kimsenin artık ne gözünden akan yaşın umrunda, farkında ne de önemsemekte. Heraba Baba Baba'dan telatiye oluşturulan bir yıkım şablonu güncellenirken yaklaşık 20. gününe geçti Heraba Baba Baba'da. Mehmet Ali Aslan bugün oraya gitmiş mesela HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan. Orada bakıyor ve görüntüleri sadece paylaşıyor. Hayvan leşleri, yıkılan evler, gereği hiçbir şeyin bırakılmadığı yine bir savaş taarruzu güncesi. Elbabı nasıl aldık? Mönbüce koyduk mu? Oraya girdik mi? Buradan çıktık mı? Aynısını Sur'da yaptılar. 494. gün bugün aşağı yukarı. Eğer ki Counter yalnız saymadıysa neredeyse 500. güne giriyoruz. Ve Sur yerle bir. Ve Harabe Baba yerle bir. Ve Talate yerle bir. Ve Cibir Graf yerle bir. Ve insanlar ölmeye devam ediyor. Ve insanlar eksilmeye devam ediyor. Tıpkı Cizir'deki bodrumlarda 3 bodrum katında yüzlerce insanın katledilmesinde olduğu gibi bunun da bir temizlik faaliyeti olduğundan dem vuruluyor. İnsanların hayatları başlarına göçertiliyor. Ki birçok tanıtlıkta belki okumuşsunuzdur. Belki umursamışsınızdır. 90'larda yaşamadığımız şeyleri şimdi yaşıyoruz diyor insanlar. 90'larda görülmemiş şeyler yaklaşık bir 102 yıl önce 1915'te neredeyse bütün Anadolu'yu kapsamıştı. Hatta onun öncesi de var Biz 1890'lardan itibaren anlatmaya çalışıyoruz genelde 1800'lerin sonuna doğru şekillendirilen hamidi alayları ya da işte çeteler belirli isimlerle belirli ırkların isimlerinden alınan devşirmelerle oluşturulan çeteler. Bu vatan sizin bu memleket sizin koygoyunun ardında, İnsanları katlederek memleket sahibi olundu. İnsanları yok ederek ya da kimliklerini artık kullanamayacakları hallere dönüştürerek, kimilerini delirterek, kimilerini katlederek, kimilerini yok etmeye sevk ederek, hani geçen hafta açılışta herkes sormuştu kimdi bunlar diye, Gatabend'le Antranik Manukyan'ı dinledik Merik'te olduğu gibi, yok olanın adını sadece geriye bıraktılar. Hiçbir şeyini anlatamıyoruz. Erebe Baba'dan kimsenin haberi yok. Çünkü meselemiz o değil diyorlar. Ulan yani burnumuzun ucunda yaşatılan kırımlar var. Bunları da mı pekike yaptı? Ya o örgütlü mücadele olmasa demek ki herkesi teften geçirecek, kılıçtan geçirecek insanlar. Ya da devletli, ya da görev verdiği kimse kolluk kuvveti. Hadi geçtik onu. İstanbul'da bir şehir otobüsünün içerisinde bir e, belediye otobüsünün içinde şehir otobüsü, şehir içi çalışan bir belediye otobüsünde. Herkesi kesmekten, asmaktan bahseden insanların varlığı ya da bir insanın tehdidi. Bekleyin, hepinizi keseceğiz diye bahsedebilen bir cüret. Ki karşımıza çıkmakta, ki karşımızda yenilenmekte, ki karşımızda ehilenebilmekte. Hala kendi açıklarını esirgemeden bunları paylaşabilmekte bu ülke. Hala yapımına devam edebildikleri şeylerle hayatımızı dönüştürebildikçe, hayatımızı etki edebildikçe... Hayatımızda var olan yıkımı güncelleyebildikçe ölümümüzü kalımımızdan çok ölümümüzü isteyen, arzulayan ve yıkabilmek için her şeyi uygulayan gerçeklikler karşımıza çıkıyor. Hayri Tunç, gazeteci Hayri Tunç arkadaşımızdır. Gebe hayvanları katledip karınlarını deşerek yavrularını köyün içine attılar diye bir haber paylaşmış Koruköy'deki vahşetten yani herabe babadan ya da herabe babadan artık kelimelerin yetebileceği şeylerin ötesine geçiyor olay. Artık kelimelerin yetebileceği maksadın ötesine geçiyor. Çünkü yaşamı bir kere eksilttiniz mi? Yaşamı bir kere azalttınız mı? Yıkım da kendisini güncellemeye devam ediyor. Ki eden Dilek Hocalan paylaşıyor milletvekili. Oradaki yıkımı gösteriyor. Mesela insanların Başlarına evler geçirilmemiş sadece. Yaşayabilme ihtimali kalmasın diye her şey sıfırlanmış. Mutfak görüyorsunuz. Mutfaktan geriye neredeyse hiçbir şey yok. Çünkü her şey yerlerde. Bir ev görüyorsunuz. Evin kalıtının sadece ön cephesi yıkılmış, içerisi görünüyor. İskelete çıkmış binaların. Hayat bunca açık bir biçimde, bunca açıktan reva görülenlerle yıkılıyor, eksiltiliyor bahsetmeye çalıştığım videoyu belki şimdi birazcık çalayım belki duyarsanız. Benim kanalım var. Var var ya. benim canlıda da çapulcu. Haleninin arasını ben Alevi misin? Araştırdım. Nihzana kadar Osmanlı gelecek Aleviliyi bilmiyorsun. Nihzana kadar lan sonunuz Osmanlı gelecek. Hepinizi kılıçtan geçirecek. Fena fil mı yatarsınız? Yoksa bu memleket böyle değil diye bahse mi tutuşursunuz? Hangisini evirirsiniz? Neresinden düze çıkarsınız? Varın orasını siz kestirin. Biz hep anlattık, biz hep küfür işittik. Bari bir kere da olsun, böylesine çingar çıkaranların etrafında nasıl bir hayata varacaksınız? Bunun tahayyülünü size bırakalım.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 Eddie, Eddie, Eddie, do-do. Ha, do-do, do do palnar Bombe rara peto do balarda peto İri patu tu pınlardan, petu Evet, Puzzdixin War'dan yani ilk kayıtlarından Armin Nevi Band'in önce Shadows of Clean Spirits arkasından belki ...Ranting Vakfı'nın ödül töreninde... ...paylaştığı bir fon müziği... ...Dry Road ya da Dry Road... ...kisi olabilir... ...idrak edilebilmesi için... ...konuşulabilmesi için... ...bahsedilmesi gerekenleri özetleyen... ...bir meramı karşımıza çıkartmakta ki... ...bugün yaşadığımız tükenişin kuşatması... ...artık gündelik bir meseleye dönüşürken... ...belki seslere sığınarak... ...bunları açabileceğimizi... ...belki seslere sığınarak bu hayatı... ...irdeleyebileceğimizi gözebilmekte fayda var... Hayatın orta yerinde var edilen kötülük ta en başından en sonunda var edilene kadar bütün bu açmaz halini o çürüten gerçekten gerçek kılmaktadır. Badirelerin orta yerinde yapılandırılan yepyeni sınır çizgileri, uyarılar, tehditler ve yok etme ikazlarının birlikteliğinde yaşamımız yağmalanandır. Bunca basit bir istenç üzerinden ezilenin daha da bezdirilmesinin kutsanmış devlet ile onu var eden elit seçilmişlerin dışında kalanların Yeni diye anılan o eski menzilde tükenişi hala sağlama alınmaya çalışılmaktadır. O çürütme sabitlendiğinde, o çürüme sabitlendiğinde tükeniş de kaçınılmaz bir netice olmaktadır. İrade yeri hin kılmak bu seferinde milli ve yerliyle çıkagelmektedir. Yeni kapı ruhunda ortaya çıkan isimlerden birisiydi Bahçeli. Geçtiğimiz günlerde bir gazete yazarı olan hükümete yakın bir isim, Abdülkadir Selvi'ydi zannedersem. Ona karşı bir kılıç artı sözcüğünü kullanır. Kılıç artı sözcüğünü de şu şekilde kendini geliştirerek ve dönüştürerek bir biçimde kullanmakta. Kılıç artı deyimi e, idrak noktası olarak Alevileri kastetmektedir diye bir bilinçle karşımıza çıkar Tahir Tahsin Tarhan CHP milletvekili ama şöyle bir noktadan bakabiliriz. Bizi de temsil eder. Biz Ermeniler de Aynı zamanda bu, bu bir ortak noktadır. Biz çıplak biraz önce Nor hesabından da paylaştığımız gibi, kılıç artığı torunuyum. Ama bu benim değil, dedemi kılıç artığı yapan, yapanların utancıdır der. O an kılıç, o an kılıç da kılıç artığını hakaret olarak kullanmaksa bahçenin utancıdır diye bir bahsi tamamlar sosyolog arkadaşımız belki abimiz yaşıtımız olarak değerlendirmekte fayda var. Ama bizim gayretmek ettiğimiz ya da bizim gayret keşlikle beraber sunmaya çalıştığımız ya da perspektif olarak anlatmaya çalıştığımız şey işte bu birbirini tamamlayan ve birbirinin ötesinde kendini yeniden yeniden yeniden yeniden var eden bir düş kırımı menzilini de var etmektedir ki artık bu bahisin etrafında ortaya çıkan şey tamamen bir teyakkuz halidir. Tamamen hayatımızı kesintisiz kılabilme istencidir ve bu bahisle beraber şekillendirilmektedir ki bir yarının bırakılmayacağı ülke artık gerçek kılınmaktadır. Bir yarının bırakılmayacağı ülkeyi var edebilmek şimdi evet ve hayırla çıka gelmekte bu acı şey tantana ve gümbürtü ama işte o acı gerçekliğin içerisinde bile insanların karşısına çıkıp da işte kılıç artırsınız deyip hakaret ettiğini varsayabilmek gibi gerzeklikler de karşımıza çıkmakta ve bunun adı da siyaset olarak anılmakta. Şimdi yeni bir haber düşmüş, Nuoce 365'e e, koruk yedi, işkence gördü ama şu anda tedavi altına alın dediği Abd Al haberini geçtiğimiz programda da bahsetmiştim. Sezgin Tanrıkulu paylaşmıştı. İşte o insanlar da bir akıla çarptı. Şu anki perspektiften bakarsak, iktidarın muktedirlerin birbirleri arasındaki hakaretlerin arasında insanlığa yer vermediklerini gördüğümüz yerde. Aslında nasıl oluyor? Aslında neler bitiyor? Aslında nasıl şekillendiriliyor ve hayat nasıl çürütülmeye devam ediyor? Bunun bahsini de karşımıza çıkartmakta. Bunun bahsini de ortada gerçek bir meram eylemekte. Yakışa gelmiş ya da yap, yap, yapılmaya devam edilmiş olan şeylerin ardından hayat hakkının çürütülmesi, hayat hakkının üstünde Yeni şartların düşünmesi ve yaşamın hemen hemen her evresinde var edilen bir gölge gibi hayatlarımızı takip eden devletlüğün algısı artık hayatımızı dünden de pek dünden de seri bir biçimde yok etmeye sevk etmekte. Yaşadığımız yerde her ne haldeyiz bunun bilincini sorguluyoruz. Yaşadığımız yerde artık ne hale dönüştürülüyoruz? Bunun idrakıyla bunun idraki için çalışmaya ve çabalanmaya devam ediyoruz. Ki anlatmaya çalıştığım bir şey de Anlatmaya çalıştığımız şey basit bir mesele değil. Anlatmaya çalıştığımız şey her zaman gülünüp geçilebilecek bir mesele değil. Anlatmaya çalıştığımız şey hepimizi ortak acıda payda eden artık bu çürümenin, yıkımın, adını ne anarsanız anın onun hayatımıza yer ettiği haldir. Şimdi kolaylıkla, rahatlıkla ezmeye devam eden, biçimlendiren muktedir algısının nasıl biçimlendirildiğidir, nasıl ortaya çıkartıldığıdır. Dad evi konvansiyonla devam edeceğiz. Hava rek arkasında da çemgir nakaga. gemperlah masa begitu saja-saja nanti beres kegelapan Oh, but Oh, oh, oh. Vokallerden biridir Dathevikova Neshan anlatılması için ya da bizim anlatmaya gayret ettiklerimizi bildirebilmek için ortaya çıkan meramımızı tamamlayabilen sesleri iliştirmeye kulak vermeye en azından devam ediyoruz olabildiği müddetçe yaşadığımız yerin sadece basit bir biçimde yapılabilen basit bir biçimde kendini gösteri gelen ve biçimleştiren bütünleyen yıkımla ortaya çıkmadığı ve bunun sürekli kılındığı ...artık ortaya çıkmakta... ...büçümlenen ve bütünleştirildikçe... ...daha çok yıkımı ortaya çıkartan... ...kendini göstere geldikçe... ...yeni vahametleri ortaya çıkartan bir... E, ...sonsuz... ...kırım döngüsü... ...Nusaybin'den işte en son abdüha Kutu'nun haberi düşmektedir. Yasaklar kalksa da... ...köye girildiğinde... Ya, ...yaşamdan geriye pek bir şeyin bırakılmamasıdır aslında... ...bahsetmeye çalıştığımız işte o neşemizi götüren artık oynayacak ya da meramımızı eğleyebilecek bir hevesin bırakılmamasıdır mesele. Biyopolitik çürümler çünkü hemen her anlamda canlandırılır. Anbeyan an yapılan bilekiz istenerek güncellenen bu nefes alma imkanının tüketilmesidir. Nefes almanın bile imkansızlığı artık çabasında ortak çıkılan bir devlet egemenler şablonu olarak güncellenendir. Bir haberden talat eden konuştuğu bir köylünün Köyün askerler tarafından çembere alırdığını belirterek abluka nedeniyle köydeki diğer yurttaşlarla iletişime geçemediklerini söyler. Kepçelerle yıkılan evlerdeki su borularının patlatıldığını aktaran köylü o evler yıkılınca içindeki bütün su boruları patladı. Bu yüzden bütün köye yayılan şu an su şu an sadece o borulardan çıkıyor ve boşuna akıyor. Biz ise burada su sıkıntı çıkıyoruz perişan olduklar. Yıkımın dünden devranlananla hemhalerleri yeniden var edilmektedir bu ülkede. Şu çukurda hani ismi gerekli olanın zaten herkesin bildiğinin çukur dediği şey var ya ona benzeyen bir şey ama burada hepimiz kayboluyoruz. Beton millet Sakarya'nın vaat etmekten hakikat kılmaya evrdiği gerçekliğinin yolunu açtığı şey bu cürümler sahnesidir. Bir gün değil her gün yıkımla var edilen bir yüzden geleceğin çürütüldüğü o yeri imlemektedir. Çukur, kuyu, dehliz burada yaşamakla mı yoksa çürümekte miyiz bu bahistir mesele. Değişmeyen bir yıkım tezahürü üstünde güncellenen sadece tükeniş mevhumudur. Şimdi farkına varıyor musunuz demiştim. Üstüne eklenebilecek pek çok şeyi de bugün yaşadığımız güncellikte. İşte Şeyma Çopur'un meydana yazdığı bir yazı var. Terör diyemezse kaza der diyor. Şeyma Çopur. Ömer Barış'ı geçtiğimiz hafta tanıdık. Polis tarafından ensesinden vurularak katledildi. Haberlerde katil polisin yaptığı savunmada kaza olarak yer aldı ölümü. Polis havaya ateş etmiş, sonrasında da bir anda Ömer'in ensesini isabet eden Mermi kovandan çıkıvermişti. Tıpkı endi satan, büren çalı kıran, zabıtadan kaçarken ona çarpıveren araba gibi. Ya da 4 yaşındaki göçmen Alan kürdiyi kıyıya taşıyan, botun kazayla devrilerek alanın bedeninin kıyıya vurması gibi. İnşaattan düşerek iş kazasında yitiren, yaşamını yitiren 15 yaşındaki Ahmetler gibi. Devlet katliamları sever der Şeyma Çokur yazdığında. Ne yaparsa katliam, ne söylerseler yalan, toplumsal hareketleri ve kendine karşı olan her şeyi yakıp yıkmaya çalışan devletin tek çıkar yolu daha çok baskı, daha çok yalan ve daha çok katliamdır. Yoluna taş koyanı da yolundan etmek ister. Ancak kim olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım bilmeliyiz ki onların yaptıkları katliam söyledikleri yalandır demiş Şeyma Çopur. Anarşist akımın bahsedilmesi gerekenleri ya da dönüştürdüğü işte meseleleri idrak edebilmek için belki çok kısa. Ama çok yerli yerinde bir bayistir söz ettiği ki Deniz Yücel tutuklandı geçtiğimiz günlerde bir gün önce daha doğrusu. Deniz Yücel'in tutuklanmasını bugün işte merkez medyada yer alan bir basın o yayın organı PKK tetikçisi gazeteciliği ki tetikçisi diyor. Almanya'da Türkiye karşı propagandanın sembolü haline getirilen Die Welt muhabiri Deniz Yücel bir yılda 54 haber yaptı. Hepsinde de Türkiye katil PKK'lılar sivil gibi bir yoruma artık teşne olmayacak kadar memleketin rezilliğini ortaya çıkartan, memleketin rezil tahayyülünü ortaya çıkartan bir yapım karşımıza çıkmakta nasıl olsa terörist diyemediğini katlediyor, nasıl olsa terörist diyemediğini mapus ediyor, nasıl olsa gazeteciliği şut, suç addediyor devletli ve bununla yol almaya devam ediyor. Her defasında, her anlamda ve her şekilde yıkımı var edebilmek, yıkımı ortada eğileyebilmek artık güncellenebilir. Artık üzerine çokça düşünülmesi gereken ve fark edilebilir olan sonsuz kırımı göz önüne getiriyor. Yarın artık şimdi de çürütülüyor sevgili dinleyen. Kırım ve bu tükenişe karşı bir avaz olarak yola çıkabilecek miyiz? Galiba bizatihi meselede o ya da birbirini tamamlayan şeylerde. Şimdi Robotki katliamında yakını kaybedenlerin 270. kez mezarlıkta buluşarak... 270. hafta perşembe değerlendirmek. Adalet istedikleri meramı paylaşalım. 19'u çocuk, 34 yakınımızın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçaklarıyla katledişinin üzerinden 270 hafta geçmiş, geçmiş. Geçen zaman süresince resmen ve açık bir şekilde katliamın failleri korunmuş ve gizlenmiştir. Bizlerin adalet arayışıyla sürdürü, sürdürülen mücadeleye rağmen aynı zihniyet devam etmektedir. Tüm kamuoyu ve toplumlar bilmelidir ki 34 yakınımız bilerek ve planlı bir operasyonla katledildi ve katillerin de kimler olduğunu biliyoruz. Böylesi bir insanlık suçunu işleyen ve emir komuta zinciri içerisinde yargısız, sorgusuz, bombalama emri gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmaması Türkiye'de yargı ve adalet iktidarın gücüyle ayaklar altına alınmıştır. Haktan, hukuktan ayrı bir şekilde adalet mekanizması çiğnenmiştir. Bunlar yet yetmediği gibi yargı ve mahkemeler yapılan bu haksızlığa karşı mücadele eden sadece biz Roboskili aileler için çalışmaktadır. Sadece adalet çağrısı iç içeren basın açıklamalarımıza dahi soruşturmalar açılıyor. Mahkemelerde bizler yakalanıyoruz. Buradan bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Asıl insanlık suçunu işleyen, çoğunluğu çocuk 34 kişinin bedenlerini paramparça ederek öldüren kişilerin hak, hukuk, kanunların onları masum ve suçsuz gösterecek kanıt ve delilleriniz nelerdir? Kurulmuş vicdanlarınız, görmeyen gözleriniz ve duymayan kulaklarınız. 270 haftadır çocuklarımızın ve kardeşlerimizin mezarları başında yükselen feryadımıza dinmeyen acımıza daha ne kadar sessiz kalacak? Şunu asla unutmayın. Sizler sessiz kaldıkça baskı ve soruşturmalarla sürüm edip saldırdıkça bu mücadele kararlılıkla daha da büyüyecek. Evet. Bahsettikleri ya da anlatmayacaktıkları şeyin Nasıl ortalıkta olduğu, nasıl gerçekten gerçek olduğunu idrak ettiğinizde bu yıkımın nasıl bir şeye dönüştüğünde idrak etmeniz söz konusudur. Sadece evet hayır bayislerindeki cepheleşmelerden bahsetmiyorum. Bir insanın hayatına kastetme cüretinin nasıl şekillendirdiği, nasıl ortaya çıkartıldığından bahsediyorum. Muktedir'in siyaset sahnesinden önümüze düşürdüğü her vecizde yorumda ve beraberindeki tahill tıpkı ana muhalefetinden yavru muhalefetine ya da işte artık esamesi okunmayan HDP'ye sen ise okunmadığını ana akımda HDP aslında duyuyoruz seslerini ama biz duyuyoruz. Bizim gibi takip edenler duyuyor. Bizim gibi ötekileştirilmiş ötekilerin ötekileri birbirini duyuyor ama ne muktedir duyuyor ne muktedirin ses verdiği kesimler duyuyor. Yıkım güncelleniyor. Tüm bu bayisle beraber bir çürümeye reynelik sonsuz bir karabasan hali şekillendirilmesi yeni denilirken o eski isim geliyor. Yeni denilirken aslında nasıl bir Yalan yere, yok yere hayatın şekillendirildiği ve yine tehditlerle hayatın düz anlam kazandırıldığı, hayatın düz anlamlaştırıldığı ortaya çıkıyor. Hayatı bu şekilde var ederek, hayatı ancak o şekilde eğleyerek dönüştürmek kesintisiz kılınıyor. E yarın daha sonrası ne olacak bahsini hiçbir şekilde sorgulamayan bir ülke gerçekten gerçek kılınıyor. Hiçbir şekilde sorgulanmayacak bir ülkeyi var edebilmek için şimdi evet ve hayır karşımıza çıkıyor. Bununla beraber işte 8 Mart yasaklanacakmış ibaresi de karşımıza düşmekte ya da öyle söylenmekte en azından. 8 Mart'ın neresini yasaklayacaklarını tabii ki kadınlar en net yanıtını verecektir. Buna da biz erkekler olarak kalışmayalım ama duruma bağlı, duruma doğru yönlendirilen, biçimlendirilen, şekillendirilen halet-i Hayatımızın üstündeki prangalar çeşitlendirmeye devam ediliyor. İfade özgürlüğünden vurulurken ifadeyi bırakın ses etmenin imkanı bile elimizden çalınıyor. Biz bahsetmeye devam ediyoruz. Biz anlatabilmek için elimizdeki tüm imkanlarla konuşmaya ve anlatmaya gayret ediyoruz. Biz her defasında eksildiğimiz yeri bilmeye ve görmeye devam ediyoruz. Dey rurara, dey rurara, dey rurara, Okay. <laughs> Önce Alay Lohuz, arkasına Gitte Mincetes, parçalarını dinledik Non Radyo'da ve finale bağlayalım isterim. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü çürüten ülke bir yazgı değil, devletle sayesinde varlığı tescil edilmeye devam edilendir. Bunca hınç, linç ve tehdit ve yıkım bu bahisi içindir. Bir Bitebiye var edilen bir yarının tükenişidir işte bu istikamette. Yıldırı tehdit ve tahakkümün birlikteliğinde gelecek meselesi artık vasıfsızlığı teslim edilmiş Etkisiz kılınmış bir mana ve taahhüldür artık. Çürümeyi bir normatif olarak atayan, hala el üstünde tutan sabık taül hemen her gün bir başka formda bu yağmayı gerçek kılmaktadır. Çabalanan menzil, daimi yıkımı vaat olmaktan çıkarıp, hakikat kılındığı yerdir, bu sahnedir. Çürüme, anılan, vaat edilen değildir. Hayatımızı kapsayandır, görüyor musunuz, işitiyor musunuz? Dorianz'la veda edelim. Aris Nalcı, eğer ki program yapacaksa muhakkak bilgilendirecektir bizi. Birazdan radyonun başında olacak kulağım, I'm Crying, Dorianz'la anlattığımızı tamamlayan bir döngüye kulak verelim. Görüşünceye kadar. Sem luh es tu Tu mm -hmm. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.